Elhamdülillahirabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, bugün konumuz ahirete iman. Ahirete iman dediğimizde ne anlıyoruz ya da ne anlamamız gerekiyor? Bu dünya hayatı nasıl gözle gördüğümüz bizzat içinde yaşayıp tecrübe ettiğimiz, dolayısıyla inkarı kabil olmayan bir hayatsa, bir mümin için ahirette bu kadar gerçek bir hayattır. Bunun için Kur'an-ı Kerim, وَبِالْاَخِرَةِ هُمْ der Onlar ahirete de ikan getirirler. İkan, yakin demektir. Yakin, gözle görürcesine inanmak demektir. Bir mümin için ahirete iman, öyle bulamık, silik, karanlık Yani ya olursa ya tutarsa ya dedikleri gibi gerçekten öldükten sonra diriliş ve hesaba çekiliş varsa diye Öyle biraz hasis tüccar mantığıyla şimdiden ben işimi sağlama alayım da hazırlık yapayım diyerek Müslümanların hesap yaptığı bir şey değildir. Ahirete iman bizim için dünya kadar gerçekçi bir yurda, bir hayata iman demektir. Çünkü ahiret, dünya ya da ahiret ve üle, Kur'an-ı Kerim'de geçer. Kelime olarak da baktığımızda öteki demektir, diğeri demektir, sonraki demektir, uzaktaki demektir. Mütekaddimin zıttı olarak kullanılır. Ahir diye gelir ki Kur'an'ın وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ Diye çok geçer, değil mi? اَمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ Allah Allah, ahir güne inanırlar. Ahir gün, son gün, öteki gün, diğer gün. İki tane gün var arkadaşlar. Bir bugün var, bir de öbür gün var. Öbür gün dediğimiz aslında nedir? Ahirettir. Dünyayı bir gün sayarsak, ahirette diğer gün olmuş oluyor. Üçüncü bir gün yok. Müminin ahiret birinci, Aslında bu ahiret kelimesinde de çok çok özet biçimde adeta oraya kodlanmış. Son anlamı da var dediğim gibi. Yani insan olarak biz dünyada yapıp ettiğimiz işlerin dünyadaki sonunu hep hesaba katarız değil mi? Bunu yapıyorsun ama bunun bir sonrasında sonunda hesap vermek var. Bugün böyle yaparsın, yarın deşifre olur. Seni mahkemeye çıkartırlar. Ve sana bunların hesabını sorarlar. Bir son duygusu. Bu duygu insana yaptığı işlere karşı bir denetim. Bir denetim, bir ciddiyet, muhasebe, muhakeme fikri verir. Ciddiyeti ve hassasiyeti verir. Ahiret inancının da böyle çok çok temel bir İnsan hayatında karşılığı vardır, faydası vardır. İman esaslarımızın altısından biri de ahirete imandır arkadaşlar. amen Amentü çocukluktan itibaren öğrendiğimiz, tekrarladığımız altı iman esasında Ba'z diye geçen, öldükten sonra dirilmek, kalkmak ve yeni bir hayata başlamak diye ifadesini bulan ahiret inancı bütün müminlerin paylaştığı ortak bir inançtır. esasıdır. Ahiretin safahatı ile ilgili yani iç aşamaları ile ilgili, keyfiyeti ile ilgili, detayları ile ilgili ihtilaf yaşanmış olsa da özde öldükten sonra yeni bir hayatın başlayacağı ve bu hayatın orada hesabının verileceği yönünde bütün Müslümanların paylaşmış olduğu bir inanç vardır. Ahiretle ilgili yapılan akademik çalışmalardan şöyle biraz burada kısa kısa atıflarla bahsedecek olursam, Yahudilikte ahiret inancına dair çok açık somut bir ifadenin özellikle Tevrat'ta ve ilk dönem metinlerinde yer almadığı yönünde yaygın bir kanaat vardır işaretler var ama açık net biçimde Kur'an'da olduğu kadar açıklıkta ve yaygınlıkta böyle bir ifadenin yer almadığı. Ahiret inancının bu Yahudilerin tarihte yaşamış olduğu iki büyük sürgün var. O sürgünler sayesinde, o sürgünlerde karşılaşmış oldukları işte İran toplumuyla, diğer toplumlarla girdikleri etkileşim sayesinde oluştuğunu, İşte İran'dan cennet cehennem inancını aldığını, Grek kültüründen, Yunan kültüründen ruhun sonsuzluğu, ölümsüzlüğü fikrini aldığını e, yabancı araştırmacılar da ifade ediyorlar. Bu Yahudi dini metinlerinde e, hakikaten araştırıldığında böyle bir sonuç çıkabilir. Ben bizzat kendim araştırmadım. E, ama biz biliyoruz ki ilahi kitaplar ölüm sonrası Hesaba dair insanları şiddetle, sarahatle uyarmıştır. Mutlaka işin aslında vardır, olmalıdır Ama bu Yahudi kültürüne nasıl geçti, zaman içerisinde nasıl bir dönüşüme uğradı, nasıl bir ifade ile ifade edildi de zaman içerisinde bunlar yok denecek kadar azaldı, gözden kayboldu, orası hala benim kafamda da bir soru işareti. Ama Yahudilerde, Hristiyanlarda da var. Bir son final inancı var. Kendi lehlerine bir final inancı. Nasıl bir inanç bu? Tanrı Yahve ile yaptıkları sözleşme gereği onun Hazreti Davud'un neslinden gelecek bir Mesihle İsrail oğullarını toplayıp onları arz mevud dedikleri vaat edilmiş topraklara dahil edeceğini girdi sokacağını böylece muzaffer olacaklarını umdukları hayal ettikleri bekledikleri böyle bir son bir final dünyanın sonu ile ilgili böyle bir inançları ve bekleyişleri var. Hristiyanlarda da Tanrı'nın krallığı diye bir inanç var. Bunu biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. İşte İsa aleyhisselam dünyaya gelecek ve Tanrı'nın krallığını kuracak. Bin yıl devam edecek bu krallık. Ve ondan sonra haşr olacak. Haşr, bizim bildiğimiz haşr. Yani toparlanış. Allah'a hesap vermek üzere insanların huzur ilahi de toplanması. Ve orada Hristiyan olanlar Kurtulacak, Hristiyan olmayanlar helak olacak, kaybedecek. Böyle bir inançları var. Kur'an-ı Kerim'de özellikle Yahudiler bağlamında alanında bu inancı değişik ifadelerle zaten dile getirir değil mi? Yahudiler ne derler mesela? Bizler Allah'ın sevgilileri ve çocuklarıyız. Biz Allah'ın ulusuyuz. Bize çok sayılı günler azap var. Yani tih çölünde yahut ondan önce yolculuk sırasında buzalaya tapmışlardı ya bize böyle 40 gün kadar Allah o suçumuzdan dolayı hafifçe azap edecek sözü yerine gelsin diye ondan sonra biz tekrar hak ettiğimiz o mutluluğa saadete erişeceğiz. Azap aslında diğer topluluklar için bizim için değil isyanların da böyle bir anlayışı var. Kur'an-ı Kerim ne diyor bunlar için? Leyse bi emaniyikum ve le emaniyye ehlil kitab. Bu iş ne sizin hüsnü kuruntunuzdadır ne de ehli kitabın hüsnü kuruntusuyladır. Buradaki sizin Mekkeli müşrikler olabilir ama daha büyük bir ihtimalle biz Müslümanlar olabilir. Yani ey Müslümanlar cennet ne sizin kuruntunuza bağlı ne de Yahudi ve Hristiyanların ya da dünyadaki diğer milletlerin kuruntusuna bağlıdır. Cennet gerçek bir imana, bedeli hesabı verilmiş bir inanca, sadakate, güzel bir yaşantıya, ahlaka, samimiyet ve dürüstlüğe bağlıdır. Hak etmeye bağlıdır. Adın Yahudi olabilir. Yahudi bir aileden dünyaya gelebilirsin. Hristiyan olabilirsin. Yahut Hz. Muhammed'den sonra Müslüman olabilirsin. Müslüman bir ailede, Müslüman bir toplumda, Müslümanların arasında doğup büyümüş, Onların toplumunu, kültürünü paylaşmış olabilirsin. Bütün bunlar seni milliyet itibariyle, aidiyetler itibariyle, toplumsal aidiyetler itibariyle Müslüman yapmış olabilir ama sen fert olarak kendin bizzat imanını sahiplenerek, imanını hayata taşıyarak, imanın ahlakını kuşanarak eğer kendin bu imanı tatmadıysan, Bunun bedelini hesabını ödemediysen o zaman bu iş kuruntu demektir. İşte cennet kuruntu işi değildir diyor. Evet bunları bizim kuruntu gözüyle bakabiliriz. İnancını, düşüncesini, duygularını, istikametini, yönelişini, aidiyetlerini, bağlılıklarını, ilişkilerini, tavır tutumlarını, davranış ve uygulamalarını, duruşunu, imajını, Bir bütün kendisine ait olan her ne varsa bunları Kur'an sünnet ve siret ölçeğinde yeniden ve yeniden tekrar ve tekrar her gün her gün tazelenen bir muhasebe ve muhakeme ile bunların hesabını yapmayan kendisini sorgulamayan insan onun kurtuluş beklentisi aslında bir ümniyedir. Yani bir kuruntudur. Kuru bir beklentidir. Bir avuntudur. Evet. oryantalistlere bakılırsa Müslümanlarla ilgili de, Kur'an'la ilgili de özelde, Kur'an'da ahirette ilgili inanç tablolarını Hristiyanlıktan almıştır falan diyorlar. Bir cahiliye figürü var. Ömeyyye bin Ebu Salt. Cahiliye dönemi şairlerinden Efendimiz'e de ulaşmış, hicretten 4 yıl sonra ölmüş, peygamberlik beklentisi içine girmiş. Hatta bir ara Müslüman olma durumu söz konusu geliyor Bedir'de işte müşriklerin cesetlerini görünce orada tabir yerinde ise gaza geliyor ve vazgeçiyor. Bu insanın sürekli Şam tarafına yolculuk yaptığı biliniyor. Hristiyanlarla ilişki içinde olduğu, onlarla oturup kalktı onlardan istifade ettiği ve şiirlerinde Arapların bilmediği bazı imgeleri kullandığı, kavram ve kelimeleri kullandığı hatta bundan dolayı sonraki edebiyat tenkitçilerinin onun şiirlerini Arap dili açısından argüman olarak kabul etmediğini çünkü yabancı kelimeler kullanıyor. Dolayısıyla yabancı kültürlerle haşer neşer. Böyle bir portre var. Ümeyye bin Ebu Sal diye. Bu zat Hristiyanlardan etkileniyor ve şiirlerine ölüm ve sonrası ile ilgili, diriliş ve ahiretle ilgili bazı temalar yerleştiriyor. Hazreti Peygamber Efendimizin de işte ondan ilhamla ya da tesirle Sözlerine ki bu tırnak içi sözler oryantalistlerin ifadesiyle Kur'an'ı peygamberimizin sözü olarak kabul ederler. Bu şekilde ahiret ile ilgili bazı tabloları figürleri yansıttığını düşünen oryantalistler var. İşte Mısır'da Sırat çöprüsü diye bir inancın olduğu geçiyor. Bilmem İran'da bilmem ne varmış bilmem şurada bilmem ne varmış falan. Bizim daha önce de bu konularla ilgili çok temel bir cevabımız vardı. Neydi o? Dünyanın bütün kadim kültürlerinin mutlaka tevhidi bir mirası vardır. İlk insan aynı zamanda ilk peygamberdir. Hazreti Adem aleyhisselam. Dolayısıyla muhtelif coğrafyalara dağılmış değişik zaman ve iklimlerde, muhtelif topluluklarda onların kültürlerine, edebiyatına, ritüellerine yansımış tevhidin kırıntıları, parıltıları, Bunlar hak din olarak hakikati toparlayan parçalanmış, dağılmış hakikati tekrar toparlayıp en kamil şekliyle son vahide insanlığın önüne sunan Kur'an-ı Kerim'de açık biçimde beyan edilmiş olması bir çelişki değil. Kur'an'ın orijinalitesine dair bir şüphe ve kuşku sebebi değil. Tam aksine Kur'an'ın Adem'le başlayan vahiy silsilesinin son halkası olduğunu, Adem'le neşet eden ve zaman içerisinde bütün coğrafyalara yayılan, parçalanmış hakikatin son derlenişi oluşunun bir ifadesidir. Buna bu gözle bakmamız gerekiyor. Sırat inancı, mizan inancı, haşir inancı, kitap, amel defteri inancı, işte İran'dan aldığı söyleniyor falan. Bunlar ki bizim ahiret inancımızın iç inancı karelerini oluşturur bizim bunlara dair bakışımız budur evet ahiret ne zaman başlar iki boyutlu olarak bunu ele almak mümkün özel boyutuyla genel boyutuyla özel boyutuyla her insanın ahireti ne zaman başlar hayata gözlerini yumduğu anda başlar genel olarak baktığımız zaman kıyametle başlar Kişi hayata gözlerini yunduğunda artık onun için bu dünya hayatının perdeleri kapanıyor, yepyeni bir sahneye çıkıyor. Yepyeni bir hayata, yepyeni bir doğaya, fizike çıkmış oluyor. İşte o yepyeni doğa, yepyeni fizik, oranın şartları, kanunları, dengeleri, ölçüleri çok farklı olduğu için Bizim bugün buradan kolay kolay tahayyül ve tasavvurumuz mümkün olmadığı için zaman zaman ahiretle ilgili Kur'an'da ya da hadislerdeki anlatımları bizim anlayabilmemiz, bir yere bir şeyi oturtabilmemiz hakikaten çok güç oluyor. Yani cennet nimetlerini de anlatırken Kur'an-ı Kerim aynı şeyi söylüyor. Hiçbir beşer aklına gelmemiş, hayaline düşmemiş, Kelimelerle ifade edilemeyen kulakların duymadığı Allah'ın öyle nimetleri onları bekliyor. Azap da öyle. Şimdi insan olarak bizde analojik düşünce diyorlar. İnsan olarak biz temsilci bir akıl yürütme biçimine sahibiz. Dilimiz de zaten bunun en açık şahididir. Kullandığımız kelimeler değil mi? Yani somutlardan soyuta intikal ederiz. Bir şeyleri bir şeylere benzeterek, kıyas ederek, analojik dediğimiz yani temsili ya da kıyasi diyelim. Bir şeyleri bir şeylere mukayese ederek biz düşüncemizi geliştiririz. Düşünce ağımızı böyle öleriz. Kelime ağımızı da bu şekilde geliştiririz. Dolayısıyla insanoğlunun muhakeme, muhayilesi aslında dünyada görüp ettikleriyle Birebir irtibatlıdır. Yetmeni bir dünya, insanın hem muhakeme ve muhayyilesi için, hem de dili için hakikaten bir muammadır. Bu sebeple işte, biz ahireti kavramakta güçlük çekiyoruz. Vahiy ona bize, onu bize, bizim dünyamıza ait kelimelerle anlatıyor. Bu kelimelerle anlattığında da, biz onu kendi dünyamıza uyarlıyoruz. ...gayr-ihtiyari, kendi dünyamıza uyarladığımızda da bazı örtüşmezlikler, uyuşmazlıklar çıkıyor. Bu uyuşmazlıkların bir türlü ucu ucuna denk getiremeyişin aslında sebebi budur. Yani metafizik bir dünyanın küçücük bir fizik dünyanın çeperleri içine, sınırları içine sığdırılması gibi bir handikap söz konusu. Bu bakımdan ahiretle ilgili ben çok temelde bize söylemiş olayım. Ahiretle ilgili gerek Kur'an'daki anlatımlar, hele hele hadisteki anlatımlar, detaylarından bahsediyorum. Durak durak, aşama aşama ahiret ahvali dediğimiz, onlar okuduğunuz zaman hakikaten zihniniz dağılıyor. Toparlayamıyorsunuz. Belli bir insicam dahilinde bunları birbirleriyle ilişkilendirerek mantıklı bir bütüne ulaşamıyorsunuz sebebi Allah'u alem bu olsa gerek ama ben size kabaca ahiret ahvalini şöyle durak durak özetleyecek olursam ölümle başlıyor öldükten sonra kabir durağı var kabirden sonra diriliş ba'es neşir durağı var Ondan sonra haşr durağı var. Toplanış. Ondan sonra anal defterlerinin teslim aşaması var. Kitap, kütüp, ta'ir diye Kur'an'da da geçer. Ondan sonra hesap durağı var. Ondan sonra mizan durağı var. Ondan sonra sırat ve artık Ya cennet ya da cehennemle noktalanan ebedi bir karargah var. Safalandıracak olursak herhalde ayet vadisler bütünü ile en örtüşük e, sıralandırma böyle olsa gerek Allahu u Alem. Ölümle başlıyor. Ölüm nasıl başlıyor? Bunu bize Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir rivayet. Çok uzunca anlatıyor. Bera bin Azib anlatıyor sahabeden. Bir gün diyor ensardan birinin cenazesine gittik diyor. Kabre defnediliyordu. Efendimiz de oturdu. Elinde bir çubukla yeri eşeliyordu. Başını kaldırdı ve dedi ki kabir azabından Allah'a sığının. İki yerde üç defa bunu tekrarladı diyor Rabi. Ondan sonra Efendimiz anlatmaya devam etti. Dedi ki bir mümin... Artık bu dünya ile ilişkisi kesilip ahirete doğru yollanmaya başladığında ölüm anından bahsediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Semadan melekler inerler. Bembeyaz yüzlü. Sanki yüzleri güneş gibi parlak. Ellerinde cennetten getirdikleri kefen bezleri ve güzel kokulu otlar. Ondan sonra... Adamın başına otururlar. Bu melekler, güneş, yüzlü melekler, o kadar kalabalık bir topluluk ki bu, gözünün görebildiği kadar alana yayılmışlar. Sonra büyük melek, ölüm meleği gelir ve ölecek adamın başına, başının kenarına gelip oturur. Ve ona der ki, Ey temiz melekler hak, can. Çık Allah'ın rahmet ve rızasına. Can çıkacak ya. Can bir emirle çıkıyor. Bu emrin keyfiyetini bilmiyoruz. Efendimiz bunları temsili bir dille anlatıyor. Olabilir. Biz hala bu temsilin sırrını bilmiyoruz. Bunlar bizim için müteşabihtir. Ama bir tasvir vermesi bizim imgelemimizde doğrudan bir karşılık bulabilmesi için bir uyarlama ise eğer muazzam bir uyarlama. Ondan sonra فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ اَلْقَطْرَةُ مِنْ فِي اَسْسِقَاءِ فَيَأْخُدُهَا Tulumun ağzından nasıl su sızar diyor. Böyle bu kadar rahat ve basit. Biraz da tulum ağzından su sızması, sıcak bir iklimdeki ferahlığı da ifade ediyor. Yani ferahlarcasına canı Adamdan çıkar. Suyun sızması gibi. Zorlanmadan. Ondan sonra onu alırlar. Hiç bekletmeden hemen onu kefenlerler. Ve o kokulardan sürerler. Ve ondan muazzam bir koku yayılır. Onu metafizik alem bütünüyle hisseder. Ondan sonra o canı, nefsi, bu temiz nefsi, temiz canı yukarı çıkartırlar. Böylece sema sema en yukarı 7. semaya kadar çıkartırlar. Bu arada işte sorar o sema ehli kimdir bu? Bu güzel can kime aittir? Derler ki işte dünyadaki en güzel adı ve unvanıyla falancaya filancaya aittir. Ve böylece her sema kapısı açılır. Böyle bir teşrifat eşliğinde 7. kat semaya varır ve Allah azze ve cel der ki kulumun kitabını illiyin, yüceler yücesinde yazın der. Ve sonra onu tekrar yeryüzüne iade edin. Çünkü ben onu, insanları topraktan yarattım ve tekrar toprağa iade edeceğim ve tekrar topraktan çıkartacağım. Ondan sonra adamın canı, Ruhu tekrar bedenine iade edilir ve iki tane melek gelir. Kimsenin Rabbin. Der ki Rabbim Allah. Derler ki dinin ne? Der ki dinim İslam. Derler ki mâ hâdâr râculu lezî bu'îthâ ileykum. Size gönderilen şu adamı tanıyor musun? Efendimizin suretini gösterirler. O nasıl bir suret? görmediğimiz halde tanıyabileceğimiz bir keyfiyet demek. Ve der ki bu Huba Resulullah, o Allah'ın elçisidir, Resulüdür, Peygamberim'dir. Derler ki ilmin nedir? Ha onu sana ne öğret? Nereden biliyorsun? Der ki işte ben Allah'ın kitabını okudum. Ona iman ettim, tasdik ettim. Yani Kur'an okumak Öğrenmek önemli yani. Burada sorudan da anlaşıldığı üzere. Ondan sonra Sema'dan bir münadi kul doğru söylüyor. Ona cennetten bir yer, cennetten bir yaygı, minder, oturacağı bir halı getirin. Altına serin. Cennetten giysiler giydirin ona. Ve cennetin kapılarını açın. Cenneti görsün. Ondan sonra böylece cennetin rüzgarından, melteminden, kokusundan, o hoş manzarasından o adamın kabrine doğru bir akım başlar. Kabri gözünün görebileceği en son noktaya kadar genişletilir. O gördüğümüz bir metrekarelik kabir böyle genişliyor. Bunlar işin metafizik boyutu. Az evvel değinmeye çalışmıştım. Ondan sonra güzel yüzlü bir adam, güzel elbiseli, temiz, pak, güzel kokulu bir adam yanına sokulur. Der ki, müjdeler olsun sana. İşte bu sana vaat edilen o mutlu gündür. Ona der ki, sen kimsin? Yüzüne bakılırsa bana, iyi güzel haberlerle geldin. Der ki, ben senin dünyada işlediğin sahili işlerim. Dünyada yaptığın güzel işlerim der. Ondan sonra der ki Ya Rabbi kıyameti hemen kopar da aileme, çoluk çocuğuma, ahbabıma, yaranıma kavuşayım. Evet. Bu bir portre. Kim bu? Bu mümin adam. Salih adam. Öbür tarafta hadis devam ediyor. Bu sefer bir başka adam. Ölüm döşeğinde can çekişiyor. Yine dünya kadar melek semadan iniyor. Ama bu defa çehreleri ilk semadan inen melekler gibi değil. Kapkara. Azap melekleri yani. Gözünün görebileceği alana kadar yayılmış, o kadar kalabalık. Sonra baş ölüm meleği gelir. Adamın başının dibine oturur. Ya der ki, ey pis Can, nefis Allah'ın gazabına Doğru çık bakalım Ondan sonra Şöyle cesedi bir Sarsılır Ve Onun canı Cesedinden Adeta yünden Dikenin çıkartıldığı gibi Sökercesine Yıltarcasına canı çıkartılır Hem de yaş yün, kuru yün değil yaş yün iyice böyle kavramış, oradan çekip çıkarır gibi yırtarcasına, sökercesine çıkartılır. Aldıkları gibi onu hemen koyarlar. Ondan sonra leş gibi kokuyor, ediyor diye hadiste detaylarda anlatılıyor. Onu yukarı doğru çıkartırlar. Semaların kapısındaki bekçi melekler der ki kimdir bu pis ruh? Derler ki bu falan oğlu falan. Ondan sonra tam semaya çıkacakları zaman kapının açılmasını bekliyorlar. Kapı açılmıyor. Ondan sonra bir nida onun kitabını siccinde yazın. En aşağılık efendim yerde mahpushane gibi zindan gibi orada yazın denir. Ve ruhu oradan iade edilir, atılır. Semaya kabul edilmez, yücelere çıkarılmaz, çıkamaz, layık değil. Ondan sonra iki melek gelir. Ve ona Rabbin kim sorusunu sorarlar. Ha, ha bilmiyorum. hadis aynen böyle anlatıyor. Dinin ne derler? Yine çemküm eder, yine bilmiyorum der. Size gönderilen şu adamı tanıyor musun? Yine kemküm. Bilmiyorum. Ondan sonra buna ateşten bir post, ateşten bir minder, yaygı, halı getirin de ateşin üzerine şimdiden otursun. Ve cehennemin kapılarını açın. Kabrinden cehennemin soluğunu, dehşetini her gün hissetsin. Böylece cehennemin O korkunç harareti, gürültüsü, dehşeti, adeta adamın yüzünü yalar. Cehenneme girmek yok, cennete de girmek yok. Kabirde cennet ve cehennem yok. Ama cennete ve cehenneme açılan bir kapı var, bir ferahlık var. Diğerinde kabir genişletiliyordu. Burada ise kabir ne oluyor? Kaburgaları birbirine girecek kadar kabir daralıyor. Yani kabir azabı denen şey, böyle bir şey Allah saklasın. Ondan sonra, kapkara yüzlü çok pejmurde bir kıyafetle leş gibi kokan bir adam yanına sokulur. Bugün yüzünü asacak, huzurunu bozacak, seni üzüntülere garg edecek haberler var, müjdeler olsun sana. Dalga geçercesine. Ondan sonra bu işte tehdit edildiğin gündü. O der ki sen kimsin? Nereden çıktın? Yüzün hiç de hayır söylemiyor, hiç hayra işaret etmiyor. O der ki ben senin dünyada işlediğin pis işlerinin, dünyada işlediğimiz işler orada böyle çirkin bir insan ya da çok temiz suretli bir insan suretine bürünebiliyor. Ondan sonra der ki aman yarabbim, aman kıyamet kopmasın, ben bu duruma razıyım, aman beni kaldırmayın gibi. Bu sahih olduğu söylenen bir rivayet. Ahmet İbn Ambel'in geçiyor. Böyle başlıyor ahiret yolculuğu arkadaşlar. Ben sadece giriş olsun diye bunu söyledim. Ondan sonra kısa kısa geçeyim. Kabir bu şekilde ya cennete açılan bir kapıyla ferahlamış genişçe hoş bir mekan yahut cehenneme açılan bir kapıyla dehşetin felaketin efendim eşiğinde Korkunç dar ve korkunç Bir mekan olarak Bizi bekliyor Ondan sonra diriliş İki Azalimler üç Sur üfürülüşü Neticesinde birincisiyle Kıyamet kopacak ikincisiyle bütün insanlar Dirilip yeryüzünden Çıkacaklar Toprağın altından toprağın üstüne çıkacaklar 3 diyenler ilk üfürülüşün nefhayı sur denen ilk üfürülüşün insanlara korku salan bir sur üfürülüşü olduğunu ikinci üfürülüşün asıl insanların öldüğü artık yeryüzünde hiçbir canlının kalmadığı üfürülüşü olduğunu üçüncü üfürülüşün de diriliş üfürülüşü olduğunu söylüyorlarsa da daha sayı olan görüş iki nefhayı sur vardır. Birincisiyle hem insanlar dehşet bir korku yaşayacaklar hem de onun akabinden ölecekler. Ondan sonraki sur üfürülüşü de diriliş üfürülüşü olmuş olacak. İnsanlar dirilecekler. Toprakların altından insanlar, kabirlerinden binlerce yıllık o yataklarından çıkacaklar. Paramparça olmuş cesetler, yakılmış kül olmuş göklere savrulmuş o insanların ceset parçaları, hücreleri, genleri tek tek onlar orada tekrar birleştirilecek ve tekrar eski insan suretinde bedenlenmiş haliyle mahşere doğru akın edecekler. Mahşere çıkışı tablolaştıran farklı ayetler var. Çekilgeler sürüsü gibi insanlar sağa sola savrulur, olur kaçar, oraya, buraya, nereye gideceğini bilmez. Melekler arkadan onları toparlarlar. Kimilerini cehennem kovalar, kafirlerdir. Buna benzer, değişik böyle ayetlerde farklı tablolar var. Şimdi kıyamet dediğimiz bir mevkif değil, bir durak değil. Kıyamet farklı duraklardan, farklı platformlardan oluşuyor. Değişik merhaleleri var bunun yani. Uzunca bir yolculuktur, çok meşakkatli. Korkuyla, endişeyle, ümit ya da ümitsizlikle geçen ap ayrı bir sınav yeridir orası aslında. Sınav demeyelim ama ap ayrı bir dünyadır orası. Bu bakımdan ahiret bir anda şıpşak herkes toplandı etti hemen cennetlik cennete cehennemlik böyle bir şey yok. Sonra bir insan tipi de yok ortada. Kafiri var kafirler kendi içinde derece derece ya da dereke dereke. Münafıklar var. Müminler var müminler içerisinde. Hak hukuk meselesi var, fasığı var, zalimi var, salihi var, daha salihi var. Bütün bunların orada ne olması gerekiyor? Ayıklanıp herkesin hak ettiği yeri bulması gerekiyor. Her birinin geçileceği bir süreç var. Bu bakımdan ahireti bize anlatan ayetlerin her birisi farklı bir süreci, bağlamı, muhtelif bir platformu anlatıyor olmalı ki bunları böyle bir araya getirip hepsini uzlaştırmaya kalktığımızda zaman zaman Uzlaştırmada, bütünleştirmede sıkıntı yaşayabiliyoruz. Neden? Çünkü bunların her birisi farklı platformlar. Bunları böyle bir vasatta, aynı düzlemde düşünmememiz gerektiğini belki bize dolaylı olarak ihtar ediyor. Allahu Alem. Ve bu şekilde mahşere doğru insanlar toplanacak. Mahşer ne? Mahşer haşr yeri demektir. Haşr, toplanmak anlamına geliyor. İnsanlar işte çıplak, sünnetsiz biçimde orada yani ilk doğdukları haldeki gibi toplanacaklar. Ama kimse kimseyi görmeyecek. Öyle bir dehşet ki kimse kimseyi görmeyecek. Mahşerin şan toprakları olduğuna dair bazı rivayetler var. Ama bunlar hakkında kesin bir şey söylemek mümkün. Bir anlamak lazım. Nasıl yeryüzünün dümdüz olacağı, bir ucundan diğer bir ucunun görüleceği, Böyle anlatımlar var. Böyle mahşerden muhtelif efendim fotoğraflar yani hadislerden bize verilen. Şimdi devasa bir şey düşünün. Bir miting oluyor mesela. Bir fotoğraf veriliyor bir yerden birisi bir fotoğraf çekiyor alttan böyle. Bir kareyi bize gösteriyor. Siz oradan tam anlayamıyorsunuz meseleyi yani. Burada herhalde bir beş bin kişi falan vardır diyorsunuz. Ondan sonra Bir de böyle uçaktan, şeyden, helikopterden, tepeden çekildiğinde ha böyle biraz daha... Etraflı biçimde Allah Resulü'nün anlatımları genelde iç karelerle alakalıdır. Yakın çekim fotoğraflardır. Yakın plan fotoğraflarıdır. Bu bakımdan bunları bütünlemek dediğim gibi hakikaten zor. Ondan sonra insanlar toplanır ve amel defterleri dağıtılır. Evet amel defterleri. Sağ eliyle alanlar sol eliyle alanlar diye ayetlerde anlatılır sol eliyle arkasından kendilerine amel defteri teslim edilenler ifadesi de vardır. Ama iki zümredir temelde. Sağ ve sol eliyle sağdan alanlar bu bir kurtuluş işaretidir. Onlar fesevfe yuhasebu hisaben yesira denir onlarla ilgili. Onlara kolay bir hesap var ki bunun adı da arzdır. Yani Allah azze ve Celle sadece ona adeta kulağına fısıldar acısına şunu şunu yapmıştım dünyada. Kimse de duymuyor. İnsan orada adeta bitiyor mahcubiyetten eriyor yerin dibine geçiyor neredeyse ama şimdi seni affettim diyor Allah Azze böyle bir kurtuluyor ve ferahlıyor tekrar sol elinden alanlar pişman oluyorlar keşke kitabın bana verilmeseydi o Elhakka suresinde sağ elinden alanlar sol elinden alanlar çok detaylı biçimde onların o anki tavırları fotoğrafları bize net biçimde veriliyor sağ elinden alanlar kitabını alıyor sallıyor Ne mutlu bana. Ha umukraev alın işte bakın alın kitabımı okuyun. Ömürü oradan isyan ediyor, pişman, kendine isyan ediyor tabii ki. kime isyan edecek? Hakka Suresi'ni özellikle bu akşam vaktiniz varsa mutela etmenizi tavsiye ederim. Ondan sonra insanlara hesap sorulacak. Nedir bu hesap? Şunu şunu yaptın mı? Niye yaptın? Sana peygamber gelmedi mi? Böyle böyle demiştin. Şimdi bu sözünün arkasında durabilir misin? Buna benzer. Kafirlere de bu manada bir hesap sorma vardır. Yani kafirlere hesap sorulur mu sorulmaz mı? Tarihte bunu tartışmış alimler. Kafirlerin zaten artık bir şeyi Bir şey yok. Küfür zaten bütün amellerini yakmış bitirmiş. Bunlar zaten cehenneme gidecek. Bunların daha ne hesabı olsun. Ama Kur'an'daki ayetlere baktığımız zaman onlara da sorulacak deniyor. Durdurun onları. Bir yere kaçmasınlar. Onlar da hesaba çekilecekler. Onlara da sorulacak. Ama bu sorgulama bir şeyi tespitten daha çok. Zaten her şey ortada. Çünkü orada bir de arada şahitler var. İşhat. Şahitler tutulacak. Yani kitapta yazılan bilgilerin yalan olmadığı gerçek olduğu şimdi kitapta tutanak var şimdi savcı ne hazırlamış iddianamı hazırlamış adam okuyor yalan bu yok ben yapmadım falan filan safhası bir süre böyle efendim kendi kendine orada bir şeyler mırıldanıyor konuşuyor falan derken ondan sonra ne oluyor deliller geliyor şahitler şahitlerden bir tanesi yeryüzü değil mi toprak değil mi? Kur'an-ı Şerim bunu Zilzal suresinde anlatıyor. Yeryüzü ne yapacak? يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا Üzerinde işlenmiş her şeyi, bütün detaylarıyla madde madde haber olarak sunacak. Şu şunu yapmıştı, bu bunu yapmıştı, şöyle eylemişti vs. Ondan sonra dışarıdan şahit, Hadi diyelim ki iyi gördüğü görme şu oldu başkasıyla karıştırdı falan. Bizzat insanın eli kendisiyle işlediği günahlara insanın kendi eli aleyhte tanıklık yapacak. Evet bu adam benimle şu işi yaptı. Gözü benimle de şuna baktı. Kulağı şöyle dinledi şunu dinledi. Duydu vesaire. Bütün uzuvlar dile gelecek. Ağızlara orada fermar çekilecek. Bütün uzuvlar kendileriyle ne iş yapıldıysa hepsini orada bir bir rapor halinde sunacaklar. Bu artık sözün bittiği son şahitlik olmuş olacak. Artık daha itiraz edilebilir bir tarafı kalmayacak işin. Ve böylece dava sabit olmuş olacak. Yani defterde yazılanlar sabit olmuş olacak. Bunlar yani savcı bir dilekçe bir iddianama hazırlar ama E vaktiyle biliyorsunuz yani gazetelerden, medyadan, internet sitelerinden, sağda solda söylenmiş, konuşulmuş dedikodulardan bile adam malzeme toplayıp bunları iddianameye taşıyabiliyordu. Onun öyle olmadı böyle de hazırlanmış bir iddianame olmadığı, vaktiyle bizim sağ ve sol omuzlarımıza yerleşmiş, hafaza melekleri dediğimiz, kiramen katibin dediğimiz, ve inne aleykum lehâfidîn kiramen katibin ya'lemûne mâ tefâlûn üzerinizde yaptığınız her şeyi hıfz eden, zap eden, kayda geçen melekler vardır. Değerli yazıcı melekler. Yaptığınız her şeyi bilirler. Onların tuttuğu notlardır. İşte insan öldüğü anda melekler o tuttuğu notları ne yapıyor? Azevela okuduğu madde alıp semaya çıkartıyor. İşte kiminin o defterleri kutlu defterler kabul ediliyor. İlliyine Efendim taşınıyor kimininkisi semaya yakışmadığı için layık görülmüyor siccine en aşağılıkların aşağısı bir efendim yere indiriliyor onların defterleri orada tutuluyor. Evet işte bu defterler insanların eline veriliyor ve oradaki anlatılan raporların gerçekliği de şahitlerle bu şekilde ispatlandıktan sonra artık iş nereye kalıyor? Son bir defa tartı, mizan yani, Kur'an'da da geçer. El-Kari'a suresini hatırlayın. فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَاز۪ينُهُ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَاز۪ينُهُ diye, terazide iyilik tarafı ağır basanlar, yahut iyilik tarafı, kötülük tarafına göre hafif kalanlar, kötülüğü iyiliğine baskıl olanlar, Allah saklasın. Burada da ihtilaf var. Kafirlerin işte amelleri tartılacak mı? Kafirler mizana girecek mi? Girmeyecek mi? Ayeti kerimede Kehs suresinde geçer ya Ala lehum O gün biz onlara tartı tutmayız. Bu tür ayetlerden hareketle e, kafirler için tartı yoktur diyen epey bir alim var. Tartılık bir şey yok onların. Ama aşk alimler diyorlar ki onların da amelleri tartılacak. Çünkü iyi amelleri olabilir. Kafir iyilik yapmaz diye bir şey yok. İyilikleri vardır vesaire. Ama küfür tabii ki o ağırlığını orada gösterecek. Böyle bir ihtilaf olduğunu da burada ifade edeyim. Daha sonra bu Ameller bu şekilde tartıldıktan sonra ameller mi tartılacak amellerin yazılı olduğu sahifeler yani defterler amel defterleri mi tartılacak yoksa insanın kendisi mi tartılacak bunlar da tartışılmış. Ama yine racih görüş amellerin defterlerinin sahifelerin tartılacak olmasıdır. Çünkü rivayetlere de bu yansımıştır. Amel defterleri tartılacak bazıları hem amel defteri hem ameller tartılacak diyor ama bu iki görüş arasında bence çok fazla bir tezatta yok. Orada böyle bir tartı kurulacak. Bir rivayette kişinin böyle kötülükleri dizilecek, dizilecek, dizilecek. Gözü korkacak. Sonra yanlış mı denecek? Biz sana zulüm mü ettik denecek. Hayır. Ama korkma denecek. Ardından Kelime-i Şehadet gelecek. Diğer kefeye ondan daha ağır çıkacak diğer rivayetler var. O rivayette. Bu rivayet bana göre müteşabihli bir rivayettir. Yani eğer her iman edenin kelime-i şehadeti ağır gelecekse, e bir tarafta da şimdiki kafirlerin amellerinin tartılmayacağını söyleyen alimler ki epey bir alim, e o zaman tartının bir manası yok gibi çıkıyor. Daha doğrusu tartıda kimin iyilik kefesi hafif gelecek? Kur'an'da biz görüyoruz halbuki. Hafif gelenler diyor, Akariyat suresinde bu akşam müteala edin bu arada. Yani bu rivayet artık anlamıyorum ben. Müthişafihtir Allahu Alem. Ee, Abdullah İbni Amur kanalı geliyor. Ama öyle adamdır ki o adamın öyle bir imanı ve şehadeti vardır ki onun tek bir şehadeti bile kafidir. O yüzden kendi şehadetimize güvenip de nasıl olsa benim kelime-i şehadetim karşısındaki kötü amellere zaten baskın ağır çıkacak. Dolayısıyla hiç sorun yok demeyin. O herkesin kelime-i şehadeti olmasa gerek. Hocam madem o adamın o kadar iyi kelime-i şehadeti vardı, o kadar kötülük niye var? Allah-u Alem o kadar kötülüğü işledi. En son ahir ömründe kalktı belki bir tövbe etti. Derin pişmanlıkla öyle bir kelime-i şehadet getirdi ki allah âlem, Bence bu özel bir şeydir. Yani bunu biz bu bağlama dahil etmeyelim. Kitaplarda geçiyor ama Evet, müthiş abihtir derken de kastım bu zaten ya da detaylıca tetkik edilmesi lazım. Ondan sonra bu arada kafir olanlar tabii ki bazı görüşlere göre onlara taptıkları o batıl ilahlar bir şekilde zuhur edecek. Herkes dünyada kime taptıysa, kime bel bağladıysa hadi bakalım. Onun yanına varsın denecek. Onlar da zuhur edecek. Herkes taptığının yanına varacak bir medet ümidiyle. Ama cehennem onları hep beraber YouTube içine alacak. Asla taptıkları kendilerine bir medet olmayacak. Onlar umacak ama onlardan medet gelmeyecek. Efendim Hz. İsa'ya da taptılar vesaire onun suretine girecek diyecek. Diye böyle bir tevil de var. Ve ondan sonra sırat safası var. Yani kafirlerin sırata çıkmayacağı, sırat öncesi zaten onların çeşitli ifadelerden, hadislerden hareketle, zaten onların daha önceden cehennem tarafından yutulacağı yönünde bilgiler var. Ki daha açık görünüyor bu bilgiler. Ama sıratla ilgili anlatımlara bakarsak, hadisteki, Orada da sanki böyle kafirlerin de sırattan geçtiğini çağrıştıran, hissettiren efendim ifadeler yok diye Bu bakımdan bunlar müteşabi. Ben Türkçesini söyleyeyim size. Ahiretle ilgili o detaylara girdiğiniz oranda ilgili rivayetleri böyle hele bir de hepsini inceleyeyim derseniz bir de ondan sonra topluca bakayım ve bunların hepsini böyle bir insicamlı mantıklı biçimde bütünleyeyim derseniz hakikaten çok güçlükle karşılaşırsınız. Bu bakımdan biz genel bir şey vermiş olalım. Sırat Köprüsü'nden de e, en azından münafıkların olduğunu biliyoruz. Onlar geçecekler. Orada onlar Sırat Köprüsü'nden kiminin şimşek gibi, kiminin rüzgar gibi, kiminin işte hızlı bir küheylan koşusu gibi geçtiğini, kiminin koşarak, yürüyerek, kiminin en nihayet sürünerek geçtiği sırat köprüsü kimileri için ne olacak kimileri için felaket olacak cehennemin üzerine sırtına kurulmuş bu köprüden kimileri aşağı düşüp cehenneme yuvarlanacak Allah saklasın işte ayeti kerime ve imminkum illa veriduha sizden kimse yoktur ki cehenneme bir uğramasın bu işte sırattan geçmek şeklinde bunu anlamak mümkün herkes sırattan geçecek diye ayet devam ediyor. Oradan herkes bir şekilde o cehennem atmosferine girecek ama biz müttakileri kurtaracağız. Yani oradan o şeye girilecek. İşte sırat köprüsüne giriş, Allah-u Alem cehennem atmosferine giriş olsa gerek. Ama müttakiler Allah oradan sağ selamet, kimini şimşek hızında dediğim gibi, kimini daha düşük hızlarla ama selametle oradan geçirecek. Takva orada bizim binitimiz olacak. Kalkanımız olacak. Bizi oradan geçirecek olan şey tak takva olacak. Tümmen ene cille dine Rablerinden korkanlar, takvayı kuşananlar Allah onları kurtaracak diyor ayet-i kerime. Ve ondan sonra Sırat köprüsünü aşıp geçen zaten o saf samimi iman orada tescillenmiş. Takvası orada Onaylanmış demektir. Oraya kadar yaptığımız her şey sahte olabilir. Köprüyü geçene kadar derler ya işte köprüyü geçme o köprüde belli olur. Evlat demiş ya adam sen cennetliksin be amca bize dua et işte falan diyen bir gence. Orası evlat köprüde belli olur. İşte sırat köprüsü yani görünüşte iyi mümin ama münafıkların. Aşağı yuvarlandığı son artık dar boğaz dar geçit bu dar geçitler hep elemelerin yapıldığı yerlerdir elemelerde hep zayıf olanlar çürük olanlar ne olur elenir imanı çürük olanlar zayıf olanlar son bir eleme ile sıratta elenecekler ve oradan artık geriye imanı sağlan müttaki kimseler kalacaklar tabi bu arada şefaatler var. Hesapsız cennete gireceği yönünde bilgiler işte yetmiş bin rakamı geçiyor. Hatta bazı rivayetlerde 70'in her binin e, yanında bir yetmiş bin daha var. Yetmiş bin çarpı yetmiş bin oluyor herhalde. Böyle rivayetler var ama e, hesapsızca geçeceği söylenen Efendimiz'in hadisinde böyle var. Efendimiz hatta bunu söylüyor. Öyle muhtelif ümmetleri, peygamberleri gördüm diyor kavimleri. Kiminin yanında bir kişi, iki kişi, kiminin yanında bir küçük grup. İşte Musa'nın ümmeti böyle ufukta bir karabalık, orada bir kalabalık İsa'nın ümmeti. En son benim ümmetim, çok büyük bir kalabalık ve işlerinden yetmiş bin kişi hesapsız cennete gelecekler. Sahabe Efendimiz çıktıktan sonra aralarında başlıyorlar bunu müzakir etmeye. Acaba kimdir onlar ya? Bunlar mıdır, bunlar mıdır falan? Allah Resulü daha sonra çıkıyor bakıyor ki sahabe hala o konuyla uğraşıyor. Ondan sonra onlara diyor ki onlar rukiye yapmazlar. Uğursuzluk inancına sahip değillerdir. Onu aşmışlardır. Ve sadece Rablerine güvenirler. Yani orada adeta bu adamlar çelik imanlı adamlar diyor yani. Amel meselesi değil yani o tam bir iman meselesi. Efendim? Zaten öyle çelik gibi iman olan adamın da demir gibi ameli olur, merak etme. Ve ondan sonra cennet ve cehennem. Allah'ın gözün görmediği, kulağın işitmediği, herhangi bir insan aklına, hayaline suretinin yansımadığı görülmemiş nimetler. İsim benzerliği var. Dünyadaki nimetlerin sadece ismi var. İsim var, müsemmâ bambaşka. Elma diyeceksin, elini uzatıp alacaksın, elmada fani olacaksın. <gülüyor> Anlayamayacaksın bu nasıl bir elma? Mukayese edemeyeceksin. Dışarıdan baktın mı İsmen benziyor. Yahut işte birbirine benzer meyveler Bakara suresinde geçen o ile alakalı yorumlar. Ama tadı, hazzı bambaşka. Orada insanoğlu çünkü bambaşka bir bedenle bambaşka bir fizik dünyada yeni bir hayata başlıyor. Ebedi bir hayat Yani bizdeki bu tecizat evet bir takım tatlar, lezzetler alıyoruz, tadıyoruz ama tecizatımız zayıf olduğundan dolayı öyle işte. Yani televizyonlar var değil mi? Normal var. Eski tüp televizyonları, şimdi yeni teknoloji, bunların HD olanı var. Full HD olanı var. Bilmem neyi var. Yarın öbür gün bilmem ne daha çıkar. Görüntü ne oluyor gitgide Gerçeği aşıyor. pas parlak Değil mi? O da öyle. Ve tabi ki cennette de dereceler var. Değişik cennetler var. Değişik makamlar var. Hiç kimse için bir mahrumiyet yok. Mahzunluk yok. Ama herkesin de aldığı tat dünyada imandan aldığı tatla orantılı. Dünyada imanın ne kadar tatlıysa orada yiyeceğin muz da o kadar tatlı. Türk olarak hemen aklımıza muz geliyor değil mi? Evet, işte Ruhiyetullah var, Allah Azze ve Celle'yi müminlerin cennette göreceği hususu var. Ayın 14'ü Dolunay, nasıl insanlar birbirlerini çiğnemeden, ezmeden, çok rahat, izdiham yaşamadan Dolunay'ı görüyorsa, bu berraklıkta Allah'ı göreceğiz. Bu nasıl bir görmek? İnkişafı tam sonraki kelamcıların özellikle açtığı paranteze bakarsak. Böyle bir görüş, bu da müteşabi. Allahu alem, keyfiyetini bilemeyiz. Cenab-ı Allah'ın değişik tecellileri olacak. Ama bütün bunlar işin dekoru. En son ne var? O dekora ruhunu veren, asıl tadı veren bir şey var. Ruhun en büyük lezzeti. Ve ridbanun min allahi ekber. Tevbe suresinde anlatıyor bunları. Ne diyor? وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرٍ Allah'ın rızası hepsinden büyüktür. Biliyorsun ki Allah hoşnut. Birinin evine, sarayına, köşküne misafir oluyorsun. Ev sahibinin sana olan hayranlığı, Senin onun yanında oluşunun ona verdiği has, rıza, seni oradaki dizayından da, gördüğün izzeti ikramdan da, yediklerinden, içtiklerinden, hissettiklerinden de daha fazla mutlu eder değil mi? Ya bir de bütün bunları görüyorsun, yaşıyorsun, faydalanıyorsun, mutfağın önünden geçerken gayri ihtiyari bir kulağına bir şey çalındı. Ev sahibi içeride hanımıyla kavga ediyor. Ne zaman gidecek bunlar ya? Bunlardan ama sıkıntı oldu ya falan. Bitti. Bütün keyfin ne oldu? Kaçtı gitti. Ev sahibinin rızası. Senden razı olmaklı İşte ve ridvanum minallahi ekber. Bütün bu nimetleri sana mükafat olarak önüne halı gibi seren Allah ben sizden razıyım diyor. Memnunum, hoşnutum. En büyük haz da, Bu oluyor. Çok derin bir güvenlik duygusu, bir gönenme duygusu da insana veriyor. Ve dahası, dahası, dahası. Evet arkadaşlar bu şekilde bahsi özetleyecek olursak bizim ahiret inancımız bu. Bu arada şefaat inancı var. Kelam kitaplarında ahiret inancına iliştirilmiş ilişkiler. Konu olarak onun yanında, yöresinde, öncesinde, sonrasında ele alınan meseleler sadedinde kıyamet alametleri vardır. Şefaat meselesi vardır. Ruhiyetullah meselesi vardır. Ve işte Mu'tezile ile tartışmalı olan bazı meseleler vardır. Mu'tezile derken hepsiyle değil tabii ki. Mu'tezilenin bazı meşhur isimleriyle işte kabir azabı gibi, sırat, mizan gibi bu meseleler Kerem kitaplarımızda, kayıt kitaplarımızda verilir. Ben burada çerçeveyi az çok burada size hülasa biçimde anlatmaya çalıştım. Biz detaylarını anlamak güç olsa bile detaylarıyla ilgili farklı yorumlar yapılabilir. Belki benim burada anlattığımdan daha başka olabilir diyebileceğimiz bir muhtevaya sahip olsa da biz özde ahiret denen gerçeğe iman ediyoruz. Mümin olmamızın Farkı, esası budur. Bakara suresinin ilk ayetlerini hatırlayın. Hudellil muttakîn ellezîne bil gâyb bu yuqîmûne s ve min mâ râzaknâhûn bin fûh in aşağıya en son ne diyor? وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ Onlar ahirete ikan getirirler. Yani şeksiz, şüphesiz, kesin, ayan, beyan inanırlar. Ahiret inancımız hülası olarak böyle o ahiret inancı ile ilgili tarihte bugün de bunun yansımaları var. Bütün bu ahiret hayatı anlatmış olduğumuz merhaleler acaba ruhani midir, cismani midir? Bunu haşır cismani midir, ruhani midir başlığı altında tartışmışlar. Filozoflar öteden beri yok olan bir maddenin tekrar iadesinin mümkün olmadığını ileri sürmek suretiyle derler ki olamaz. Diriliş bedenle değildir. Ruhladır. Yani bedenler dirilmeyecek. Bedenler çürüyüp yok olup gidecek. Ruhlar dirilecek. Ruhlar zaten ölümsüz dirilecek de demeyeyim de ruhlar asıl azabı yahut safayı tadacaklar. Manevi ve ruhani bir lezzet olacak. E, Kur'an'da anlatılan efendim yemişler huriler, gılmanlar, köşkler, bağlar, bahçeler, dereler, nehirler, atlaslar, ipekler, sedirler, koltuklar, kanepeler, bütün o mutluluk fotoğrafının bütün figürasyonu, onlar sadece birer temsildir. Sembolik bir anlatımdır. Allah bunlar üzerinden ruh safhasını, yaşanan ruhani haz ve lezzeti insana hissettirmek istiyor. Yani bütün bu tablo size ne kadar mutluluk verir? İşte ben size o mutluluğu vereceğim. Yoksa bu tabloda anlatan şeyleri vereceğim değil. Çünkü siz beden olmayacaksınız diyorlar. Bunlar bedensel. Ruh kanepeye oturmaz. Anlaşıldı mı? Böyle çok daha entelektüel bir efendim cennet cehennem tasavvurları var. Ee, filozofların. Bundan dolayı da Gazali'yi biliyorsunuz Tehafıç isimli eserinde bu üç meseleden biridir. Bunlardan dolayı filozofların Kur'an'da anlatılan yüzlerce ayeti bir şekilde hemen sembolizm yorumuyla devre dışı bıraktıklarını ileri sürerek biliyorsunuz onlarla ilgili tekfir fetvasını vermiştir. Biz bunların gerçek olduğuna iman ediyoruz. Tüm filozoflar da bu görüşte değildir. Molla Sadra bir İranlı filozof. Çok büyük bir filozof. Bunların haçrın bedeni olduğunu savunur. Bedeni lezzetler, cismani lezzetler, ruhani lezzetlere engell değildir. Ruhani lezzetleri tamamlar. Hem o olsun hem bu olsun. Zararı mı var? Bu ona mani değil ki. Ve ridvanum ekber var işte. Burada bir de ifade etmem gereken bir husus daha var. Belki karşılaşırsınız, dersiniz Müşrikler, cahiliye toplumunda ahiret inenci var mıydı, yok muydu? Diriliş. Düşüncesine sahipler miydi? Kur'an'daki bazı ayetlere bakarsak. işte Yasin suresinin sonunda Umeyyye bin Kalef var. Biliyorsunuz alıyor bir avuç toprağı. Şöyle parmaklarıyla ufalıyor. Çürümüş kemiklerimiz böyle toprak gibi un ufak olmuş kemiklerimizin mi sen tekrar canlanıp dirileceğini söylüyorsun diye Efendimiz de dalga geçiyor. Kur'an-ı Kerim ona cevap veriyor. Evet. Onu hiç yoktan yaratmak, Allah'a kolay da toprak haline geldikten sonra eski haline çevirmek niye zor olsun ki? Yani Allah'ın yarattığına inanıyor. Mekke müşteri inanıyor. Ama Allah'ın tekrar yaratacağına inanmıyorlar. Ancak bu inanç arkadaşlar Mekke'de Müşriklerinin aristokratlarına ait bir inanç. Ekabir takımına ait bir inanç. Ümeyye bin Halef gibi. Bundan hareketle bütün Mekke toplumunda ahiret ve diriliş inancı yoktu. Hepsi bu manada diriliş inkarcısıydı dememeliyiz. Çünkü cahiliye edebiyatında şiirlerinde bile Züheyr bin Ebi Süleyman'ın şiirinde var. Eee Ahiretle ilgili yani öldükten sonra diriliş hesapla ilgili bir inanç var. Keza onlarda beliyye diye bir şey var. Kavram var. Cahiliye edebiyatında. Beliyye bir adam öldükten sonra onun kabrine bağlanan deve. Ya da kabrinin yanına bir çukur kazıyorlar. O çukura bir şekilde hapsedilen bir deve. Hatta onun yanına inek ya da koyun da koyuyorlar. Bacağını kırıyorlar. Kaçamasın diye. Bu beliye dedikleri hayvana su vermiyorlar, yem vermiyorlar. O hayvan orada, o ölenle ölüyor. Niye bunu yapıyorlar? Ölen adam dirildiğinde mahşere onun sırtında ona binerek çıksın diye. O da onunla beraber ölsün. Yani bineğiyle beraber ölsün veya bineğiyle beraber toprakta çürüsün. Ve böylece hazır dirildiğinde bineği yanında olsun. Bineğiyle beraber mahşere gitsin. Demek ki bu bir diriliş ve mahşer inancına Daha önceden sahip olduklarını gösterir. Bu bakımdan e, Mekke toplumunda böyle bir inanç bir taraftan yaşıyor. Ama galentörleri biraz işte İzutsu'nun e, tespitiyle bu adamlar biliyorsunuz iş adamları, büyük tüccarlar, Şam'dan, Yemen'den, çeşitli bölgelerden sürekli mal alım satımı var, ithalat var, ithalat yok da ihracat yok da ithalat var. Panayırlar kuruluyor, hac mevsimleri vesaire binlerce, on binlerce insan o bölgede toplanıyor. Aldıkları ürünleri satıyorlar, ediyorlar. Büyük paralar kazanıyorlar. Dolayısıyla ticaretin vermiş olduğu bir gurur var bunlarda. Bir dünyeviyleşme var. Bu bakımdan öldükten sonra dirilmek, hesap, kitap inancı biraz iş dünyasına yabancı bir inançtır. İş dünyası fazla hesap duygusunu öldükten sonra hesap veririm endişesini, kaygısını ...fazla iş alanlarına sokmak istemezler. Çünkü bu ticaretteki konforunu bozar. Rahat kazık atamaz. Acırsan acınacak duruma düşürsün düşersin. Öldükten sonra diriliş, hesap, kitap... ...acımak duygusunu telkin eder. Dolayısıyla pek ticari muayetlerde olmaz diyor. Araplarda da böyle bir gurur, kibir vardı... Arapların işte o zengin aristokrat, işte Ekabir dediğimiz tayfası onlarda böyle bir öldükten sonra dirilme yok inancı vardır diyor ki. Böyle bir uzlaştırma yapıyor. Mekke'deki efendim Ekabir'in e, çok da karakteristiğine zıt bir şey değil. Allahu Alem. Evet. Bu kadarla toparlayabiliriz. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. أن उस cennet-i cem'em yazam yaşanmadığı halde Resulullah kimi hadislerinde cennet ve cehennem ehleni Miraç'ta gördüğünü buyuruyor. Anlattığı hadislerde efendimiz cennete giren adam veya cehennemdeki adam ifadeleri kullanıyor. Bunu nasıl açıklarız? Bunlar misali anlatımlar. Hani sufilerin dilinde alemi misal diye bir şey var. Yani efendimize gerek Miraç'ta, gerek değişik anlarda, rüyalarında böyle ahiretten bazı Tablolar canlı olarak ona gösterildi. Canlandırma. Cennet cehennem başlamış, insanlar girmiş, orada efendim hayat başlamış değil. Efendimiz sonradan olacak olan şeylerin orada canlandırmasını gördü. Misal, temessül, temsil. Temsil ne demek? Bugün oyun sahnelemeye ne diyor Araplar? Temsil, canlandırma diyorlar. Anlaşıldı? Bu budur. Allah'u u Alem. Heh. Sorular. Hocam kabir hayatı dediğimiz e, süreç ruhun bedenden ayrılması anından itibaren mi başlar yoksa kabre konulduğu andan itibaren mi başlar kabre konulduktan sonra? Kabre konulacak. Ondan sonra hesap yani e, münker nekir soruları ondan sonra başlıyor. Hemen öldüğü gibi değil. Yahudilikte bir takım koşer kuralları Hristiyanlık'ta ise sakrametler bulunuyor. Sorum şu, madem ahiret inançları sağlam delilleriyle kitaplarında bulunmuyor, neden ibadet ediyorlar? Yok ahiret inancı dediğim gibi yok diyemeyiz. Var ama biraz kendi uluslarını, milletlerini kayıran imtiyazcı bir inançları var. Neden ibadet ediyorlar? Hristiyanlar çok da ibadet etmiyor, ibadet ediyorlar mı? Hristiyanlarda çok bir ibadet ediyor. Bunların ibaretleri ritüel. Nasıl? Evet. Yani e, hem ahiret inançları var. Yok diyemeyiz. İşte ne diyorlar? Hristiyan olanlar kurtulacak. Olmayanlar helak olacak. İşte ben Hristiyanlığımı korumam lazım. Hristiyanlığını korumak için demek ki Hristiyanlığın icatlarını yerine getirmeye çalışıyor. Manastırdaki bir rahip, bir papaz. Bunu anlamak mümkün. Şia'ya mensup liseli öğrencilerim. 12 imamın masumluğunu bir peygamber sıfatına büründüğümlerine nasıl yaklaşmalıyım? Şiilerin sünniye üstünlüğünü savunan öğrencilere üslubun nasıl olmalı? Evet bizim önümüzdeki hafta mıydı daha sonraki hafta mıydı? Yani bir sonraki ders mi öbür ders? Bir sonraki ders. ders. Şiilik evet. Hemen yani. Evet bundan sonraki ders. Sonraki evet. Kardeşimiz o derse gelirse o konuyla alakalı. İnşallah konuşuruz. 12 imam masum inancı peygamberlere has bir özelliğin evet peygamber olmayan belli şahıslara yakıştırılması yanlıştır. Bir sapmadır, bir aşırılıktır. Ee, biraz çok açık. Nasıl yaklaşmanız lazım? Orası ayrı bir husus. Yani o daha çok birebir deneyimle alakalı bir tavsiye. yani kendisi istese de Allah istemese o adama şefaat edemeyecek ancak Allah'ın şefaat etmesine rıza gösterdiği kimselere şefaat edebilecek ölü ceset kayıp oldu kabir azabı ne zaman başlar evet ceset arkadaşlar dediğim gibi o ceset kayıp olabilir Biz onu göremeyiz. Balık yutabilir, bir yırtıcı hayvan onu parçalayabilir, alıp onu öğütebilir, dışkılayabilir, atabilir. Bir hücre olsun kafidir. Allah onun o hücresini buldurur meleklere. Ruh onun bedeninden bir hücreyle temas kurduğunda, o temas da metafizik bir temastır, böyle içine girmek falan diye bir şey yok. O teması bir şekilde kurar ve o insan, Ruhla zaten teması kurduğunda o insan şuuru yerine gelir. Tekrar şöyle gözleri açılır ve canlanır. Yani Allah buna da ruh verebilir. Şu tahta parçası bir anda ruh verirse buna, buna ruh üflerse bu canlanır. Burada konuşmaya başlar. Şuurlu bir varlığa dönüşür. Yani bizim etimizin, kemiğimizin ne alakası var? Dilimiz konuşuyor diyoruz. Dil mi konuşuyor? Yani dilimizin parmağımızdan ne farkı var? Konuşma özelliği açısından... Evet kıvraklığı var vesaire ama sonuçta et, cansız bir et kesip parçaladığınızda, attığınızda şuraya 3 gün sonra kokuyor, çürüyor, kayboluyor, gidiyor. Konuşan bu değil. Demek ki bütün o şuurla ilgili fonksiyonlar nereden kaynaklanıyor? Ruhtan kaynaklanıyor. Ruh, dille temas kurduğunda veyahut beyinle temas kurduğunda algı denen bir insana özgü fonksiyon oluşuyorsa... Yani aynı ruh, Allah onu tahtaya temas ettirir yahut bir hücreye temas ettirir. O yine hissedebilir. Yani beynin elimizden ayağımızdan ne farkı var eğer ruh olmasa? Asıl ruhtur bunları yapan. Ruh için gerisi sadece küçük bir araçtır. Anlaşıldı? O bakımdan böyle sorular eski kitaplarda da geçer. Adamı yuttu yırtıcı hayvan. Yedi, hazmetti, bir parçasını dışarıda bırakmadı, öğüttü dersine dışkıladı gitti yani nasıl dirilecek sorusu problem olarak gündeme getiriliyor ya bugünkü biz artık genetik biliminden sonra bu sorular bizim için çok da fazla zor değil değil mi yani hücreleri genleri kaybolmaz bir şekilde onlar Allah'ın levhinde kitabında o arşivde onlar kayıtlı onlar birbirini bulurlar iman artar dedi eksilir mi evet iman artar ve eksilir kemal açısından gücü kuvveti artan iman var eksilen iman var amellerimiz duygularımız o anki yaşadığımız coşkunluk hali itibariyle iman artar ama inandığımız şeyler itibariyle iman artmaz inandığımız şeyler bellidir Yani imanın altı esası var. Bir insan bunlardan üçüne inansa, üçüne inanmasa imanı eksildi. E sonra dördüne iman etse arttı. Değil, üçüne iman ettim iman yok oldu. İman ya yok olur ya var olur. İman edilen esaslar, inanılması gereken prensipler anlamında artma eksilme olmaz. İmam Azam işin bu tarafına yoğunlaşıyor. Diğerleri de diyorlar ki ya imanın üzerimizdeki etkisi, mesela takva duygusu, teslimiyet duygusu, Allah korkusu, bu da imandır, imanın yansımasıdır, yansıması ve üzerimizdeki etkisi artar ve eksilir. Bu ihtilafı bu şekilde çözüyor muhakkak alimler. Ee, dolayısıyla iman tabii ki artar, Kur'an'da da ifadeleri geçiyor. Çelik gibi. Evet, ama dikkat ederseniz imanın eksildiği geçmiyor biliyor musunuz Kur'an'da? Yeziduhum imanen, imanları artar deniyor. Zadetum imanen, imanlarını artırır diyor. İmanları eksileri demiyor çünkü iman bir eksiye düştün mü kaybolur. O zaman artan neymiş? Yüzde yüz nasıl artar? Yüzde yüzün parlaklığı artar. Fonksiyonu, etkisi artar. Kendisi artmaz. İmanın kendisi bir bütündür. Bir alta düştüğünde iman olmaktan çıkar. Az evvel örneğini verdim işte. Altı iman esasından birini eksik tutsa iman olmaz. Çelik gibi bir imana sahip olmak neyle mümkün? <gülüyor> Sahabeleri de imanlarının kuvvetli olmasında birbirlerinin etkisi var mıydı? amenle elbette elbette. Elbette cemaat vurgusu var. Cemiyan. Ve atasimu bihabdillahi cemiyan. Tübü ilallahı eyyel. Tübü ilallahı. Cemi'an eyyuhal mu'mirun hep cemi'an kaydı var. Omuz omuza bir araya geldiğimizde birbirimizden böyle bir etkileşim oluyor. Ruhaniyetler birbirinden etkilenir. Pozitif olarak etkilendiği gibi negatif olarak da etkilenebilir. İyi toplumda iyi Müslümanlar yetişir. Kötü toplumda kötü insanlar yetişir. konjektür süreç, yediklerimiz, içtiklerimiz, izlediklerimiz, duyduklarımız gün boyu gezip dolaşırken, oturup kalkarken Gözümüzden, ekrandan, ruhumuza yansıyan şeyler ya oraya bir is olarak çöküyor, zamanla bir tabaka bağlıyor yahut orayı cilalıyor, parlatıyor. Zikrullah, zikrullah, zikrullah. Bunun öz özeti bu. Zikrullah demek de sadece Allah Allah demek değil. Zikrullah nedir? Her an Allah Azze ve Celle'nin huzurunda olduğum bilincini taşımaktır. Bu bilinci Kur'an okuyarak taşıyabilirsin. Bir Müslümanın elinden tutarak yaşayabilirsin bu bilinci. Yani Allah'ı hatırlamak demektir. dafletin zıttı. Toplumun iman etkisi mümkün mü? Toplumun iman etkisi mümkün. Toplum. Hele hele küçük toplum. Yani aile. Çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Sonra ebeveyni onu ne yapar? Yahudi yapar, Hristiyan yapar, Mecusi yapar diyor. Küçük toplumdan büyük topluma böyle genişleyen bir yelpazede insan çevresiyle şekilleniyor. Su gibidir yani insan. Özümüzde de su vardır. Çok baskındır su elementi vücudumuzda. Dolayısıyla su içinde bulunduğu kabın rengini alır. Şeffaftır. Yeşil şişede soda şişesinde yeşil görünüyor. Kırmızı soda şişesinde kırmızı görünüyor. İnsanda böyle yani çevre insanda. Ruhunun kalıplanmasında efendim duygularının düşünceler. Hele hele düşünceler. Şimdi Ottü'den çocuklar. Ateist yetişiyor, Marxist yetişiyorlar sosyal medyada aman Allah'ım neler yazıyorlar, ne sorular, ne cevaplar, ne de bir hayasızlık, bir ahlaksızlık, bir küstahlık, neler neler. Yani bunları kendiliğinden yazmıyor, bunları bir yerlerden okuyor. Ya kendi masum safça sorularıymış gibi böyle bir de mizansen var ortada. Asla bunlar hep öğütülmüş küfürlerdir, öğütülmüş inkarcılık var. Kendilerine öğretilmiş, öğütlenmiş bir inkarcılık var. Ateizm böyle insanın e, durarak insanın kendi kendine doğal akışı içerisinde saplandığı bir batak değildir. Yoldan çıkmayla itilerek insanın içine düştüğü bir bataktır. Çünkü düz yol, istikamet fıtrat yoludur. Fıtrat asla Allah'tan kopmaz. Birileri fıtrattan insanı çeker. Önce ebeveyni çeker. Sonra... Yakın çevresinden artık öğretmeni hocasından tutun da ağabey arkadaş dediğimiz insanlara kadar insanı yaşı 17-18-20'ye gelene kadar sağdan soldan çekiştirirler. İşte o ateist gençleri de meydanlarda görüyoruz ortalığı yakıyorlar, yıkıyorlar. Bir takım afişler asıyorlar ki yok Atatürk'ün nutku ayet değildir yere atmayın. Yani gayeleri Atatürk'ün nutkuna saygı da değil. Onların Atatürk'e ben Saygı duyduklarını zannetmiyorum ama ayete küfür edecekler ya bu yolla. Asıl amaç o yani. Ateistlerin platform forumları var. Orada konuştuğu şeyler, kullandıkları dil, argümanlar, itirazlar, gerekçeleri vesaire okuyorsun bakıyorsun. Hakikaten e, pozitivizme saplanmış bir kafa var orada. Duyguları da büyük oranda artık orada katılaşmış bir hat safhada. Ama çok mütebazi cümleler kuruyor. Fakat içeride korkunç bir şeytan var. Şeytan ona abileri diliyle konuştu. Şimdi onun diliyle konuşuyor. Böyle efendim birbirlerini insanlar aldatıyorlar. Çevre tabii ki insanı iman takva noktasında büyük oranda müsbet ya da menfi etkiler. <gülüyor>